İçin yazan Melek Erbilen, yöneten Tekin Akmaçoy, efekt Ertuğrul İmer, Cancut Ünal. Oynayan sanatçılar Necip Erol Kardeşci, Hatice, Nihal Türkmen, Cembüz Ali, Nurtekin Odabaşı. Rezmi Erol Amac, birinci ses Ayşegül Arsoy, ikinci ses Fikret Ergin, üçüncü ses Macit Florudun. Sizinle görüşecekmiş beyefendi galiba o Sahi mi? Vallahi de billahi de o Hani kılık kıyafet Nasıl nasıl? İpsiz kopuk derler ya öylesinden hani ha,、e, Genç mi yaşlı mı? Genç genç ben pek anlamam ama、e, 25-30 arası Yüzü nasıl? Kayış gibi esmer kaytan gibi bıyık bakışı celalli Ama boy Uzun mu? O kaytan bıyık o öfkeli bakışa sıpsıska vücut Kıpkısa da boy Aman adamı sevmedim doğrusu Canım efendim sev sevme getir yanıma Misafirimizi bir de biz görelim Getirmesine getireyim beyefendi ama Allah aşkına ne işiniz var bu gibi adamlarla Merakımdan öleceğim Şuna da bakın ne çabuk ölüyor da kurtuluyor şu musibet dünyadan Hadi hadi senin aklın ermez Git de dediğimi yap、A、Beyefendiciğim 22 senedir yanınızdayım Geleninizi gideninizi bilirim Huyunuzu suyunuzu da bilirim Pek gizli kapaklı işlerinizde olmaz yani Benden pek bir şey saklamazsınız ama bu sefer, bu sefer hiçbir şey anlamıyorum Doğan. Sen anlamazsın Hatice Hanım anlamazsın. Hem her şeyi anlamam mı lazım? Akıllısam, akadınım. Sen işine bak, ötesini düşün. Hadi, hadi. Peki peki gidiyorum. Ama ne yalan söyleyeyim? Bu işin sonu iyi olmayacak gibi me geliyor benim. Bu gibi adamlara ne işi olur insanın? Yarın evi soyarlar, kömürleri aşırırlar. Neyse, ne üstüme vazife. Ne yaparsanız yapın, bir bale boynunuzu. Geliniz, buyurun, buyurun, buyurun, buyurun. Şöyle gelin, buyurun, oturun, buyurun. Şey, gazetedeki ilanınızı okudum da abi. Evet evet. Gözünü budaktan esirgemeyen birini arıyorum diye ilan veren benim. İsmin nedir çocuğum seni? Cimbaz liderleri abi bana. Her işi yaparım, elimden her şey gelir. Mesela? Mesela kine kundurayacı yanında çalıştım abi. Demirci yanında çalıştım. Bahçıvana yardım ettim anlıyor musun? Gemide çimacı oldum. Balıkçılarla a çektiğim. Şoför yapmakti da. Teşekkürler güzel evladım güzel. Bunlar iyi hoş ama sahiden gözünü budaktan sakınmaz mısın? Sen onu söyle. Sizin istediğiniz iş ne be abi? Sen de onu söyle bakayım bana. Benim istediğim evladım.、Ha. Benim istediğim. Onu sonra söylerim.、Evet. Sen budak meselesine gel evladım. Sakınır mısın sakınmaz mısın? Sakınan kim abi? Sakınan kim? Falein çemberinden geçene budak ne sakınmak ne? İşte sen de sakinamazsın abi. Yiyeceksin mide bu. Durmadan ister. Üstelik, üstelik tütün zıkkımı da anlıyormusun? Günde iki buçuk paket. Evli misin o? Ah, bir o altı yemedim abi be. <gülüyor> Kuru kafan bana yeter. Zaten hiç sizi anlıyormusun? Başka kimsen var mı oğlum? Var var bir takım soy sop ama kimse yüzüme bakmaz abi be. Tanımamazlıktan gelirler. Ah ah bencim bu zale olalı. Küçüklükte başkıydı abi. Hiç polisle işin oldu mu oğlum? Polislik işi olmaz mı insanın bir sürü iş güç arasında abi? Güldürme beni dinini seversen. Aynasızlar hep bizim gibilerin peşindedir. Ne sanıyorsun? Yani poliste kaydın filan var mı? Eralde vardır abi, vardır. Ne yaparlar, ne ederler bilinmez.、Ki. Canım dolandırıcılık, yan kesiciliği, kırsızlık filan gibi suçlardan bahsediyorum. Ah, söyle sene abi, bunlar mı? Evet evet, bunlardan birinden suçlandı mı? Doğruyu söyle. Yani böyle bir şeyi nasıl söyleyeyim? Yani ben suç saymayacağım, bilmiş ol. İstedim, bilakis. Yani bu gibi şeyler de, de olur... Ne diyorsun abi be? Hiç de böyle işlere bulaşacağa benzemiyorsun. Kim derdi ey Allah'ım be? Canım sen bana doğruyu söyle yeter. Ee, yoksa vurgunluk bir iş mi var abi? Evelallah sen bana güven. Cımbız Ali tuttuğunu koparır. Bana bunun için cımbız demişler abi. Bay Cımbız Ali.、He. Lütfen sorumu cevaplandırınız. Evet mi hayır mı? Şey... E, e, e, e. Evet abi hem de çeşitünden evet. Ala ala ha. tam istediğim adamsın. Ha、e, şey abi hiç、e, hiç demezdim doğrusa ama demek bu güzelle bu eşyalara <gülüyor> abi sen de bizim meslektensin misin? Baycın Buzali bana sorus sorma、e, yalnız bil ki ben senin meslekten değilim. Peki ne iş istiyorsun benden? Şey <gülüyor> Baycın Buzali. ...sen hiç adam öldürdün mü? Şey... şey、e... Çekime söyle... ...hiç öldürdün mü?、E, şimdi, şimdi anlıyorum... ...kimi kimi temizleyeceğim ağabey... ...kalıbınıza bakınca bunu da içeyen、yani、ama... ...ama hiç mi hiç aklıma getirmezdim... Dinim hakkı için getirmezdim ağabeyim Canım efendim sen sorduğuma cevap versene Asabın büsbütün bozuluyor evet, Kolay iş değil tabi İnsanın asabı da bozulur kafası da böyle işlere girişince bilirim ben Öldürdün mü? Ee, şey Evet öldürdüm işte ne olacak Sen ne yapacağımı söyle de kestirmeden gidelim Kim indireceğim ağabey Baycımız Allah gönderdi seni. Şey miras işim abi. Miras da varışın içinde merak etme. Ha sen ben ne diye merak edeceğim abi? Miras benim mi ki? Hem miras benim ne me? Ben kendi işimi görür param alırım. Tabi tabi para ne alacaksın? Yirmi beş bin liraya ne dersin? Ha? Ee, şey、e, aman abi. Abi kulun kölen olayım ne yapacağımı söyle hemen gideyim Hiç izimiz bırakmama iş aramızda sen korkma Bambun mu kıtmut mu hangisini istersen abi hemen Onu sana bırakıyorum、Heh. acelesi yok、Heh. Düşün taşın、Heh. Sana en kolay geldiği bir zamanda İşin ucunda yirmi beş bin tane binlik varken yavaşa gidilir mi abi Öylesi lazım baycımız Öylesi mevzu ince İnce olsun kalın olsun abi altından çıkarım ben bu işin Şimdi söyle abi Kimin canını okuyayım Benim Ne ben... Ne, ne dedin, ne dedin abi? Ben dedim, beni ortadan kaldıracaksın. Yani öldüreceksin. Evet, Şaşırma cimviz Ali. Anlatayım da kavrarsın işi. Abi, abi insan da kavrayacak kafa bırakmadın ki. Hırsızlık dersin, dolandırıcılık dersin, herif temizleme dersin. Soğara da dönüp dolaşıp beni öldürdersin. Kesek kadın yerinde değil senin galiba. Ha? Diğine mak ki için yerinde değil abi. Hayır hayır, aklım başımda cimviz bey. Dinle beni, sözümü de kesmeki iyice anlayasın. Benim hayatta kimsen yok. Evlenmedim de. Üstelik babadan kalma oldukça servetim var. Bugüne kadar yazı yazdım, kitaplar bastırdım, oyalandım. Daha doğrusu kendime oyalamaya çalıştım. Fakat ruhum hasta benim. Haha, haha, haha. Ruh hasta olur mu insanın abi? Ruh, ruh ölürken teslim edilir. Öyle bir şey işte. Nesi hastalanır abi onu? Sözümü kesme cimviz. Söyleyeceğimi şaşırıyorum. Ne diyordum? Ha, ha, ha. Ruhum hasta. Yani hayatta hiçbir şeyden zevk almıyorum. He. Her anı ölüme hastret çekiyorum. Öyle bir şey işte içinde bulunduğum. Bay Canan abi, hastretin bu türlüsü de varmış ha? Ölüm demek içimde duyduğum boşluk duygusundan kurtulmak demek、ha. Kendi kendimden kurtulmak demek Helas olmak demek Abi be darılma ama benim bildiğim mahkemeden suçsuzluğunu kopardın mı helastır Mapustan kurtuldun mu helastır Hele bolca eline para geçti mi sefaletten helastır Ama be abi be dinim imanım hakkı için yani bu böyledir de Cımbız yani... cımbız Şu dünyada herkesin hayata bakan bir kendi penceresi vardır, bilmüş ol. Senin penceren benimkine uymazsa şaşma. Sen makyme, hapiz, para dersin, ben de ruh derim, boşluk derim, ölüm derim, derim derim derim. Anlaşmamız ne mümkün? Yalnız bir kelime üzerinde anlaşmak kolay. Para. Bak bunda doğrusun abi, para. Ya, ya. gördün mü? Şimdi sen beni kendin uygun gördüğün bir zaman yine uygun gördüğün bir şekilde yok edersin izini belli etmezsin. Anlamadım. Ölümüm halinde sana verilmek üzere 25 bin liriyi bankaya yatıracağım. Ötesini anlıyorsun. Birkaç gün sonra gider alırsın parayı. Kimse kuşkulanmasın diye yıllardır hizmetimde bulunan Hatice Hanıma da aynı yerde aynı kayıtla para yatıracağım. Hatta süt kardeşimede bir miktar bırakacağım. İyi iyi bey abi ama kusura kalmaz. Senin kafa hafif tertip gelken galiba ha anlayamadım yani diyorsun ki ruhum bulanıyor dünyadan cızlamı çekmek istiyorum diyorsun öyle değil mi abi öyle öyle、ha. güzel anladın işte Bunu bugüne kadar kimseye söylemedim. İlk defa sana açıldım.、Evet. Doktorlar, hekimler çare bulamadılar. Ah bu insanın başına bir kere gelmeye görsün. Ben de lanet olsun dedim. Zaten şurada kaç sene kalmıştı. Bari bunun yükünden kurtulayım dedim. İşte hepsi bu. İşte bu, işte bu. İyi ama abi sen şu canına niye kendi el cezidinle kıymıyorsun... Dinim hakkı için abi yani ha? Doğru söylüyorsun ama bir türlü kendimde o cesareti bulamıyorum. Bir kere uyku ilacı aldım. İki gün uyumuşum taklı taklı uyandım. Ya miktar az kaçmış veya ilaç bayatlamış olacak. Bir kere denize atladım. Kazayla düştü diye koşup kurtardılar. Üçüncüye kendimde güç bulamıyorum artık. Dışarıdan gelmeli bu dışarıdan. Kendi ihtiyarımda olmadan. Anlıyor musun? Şu hayatın yükünden kurtulayım. Ama göz göre göre kendi elimle olmayacak artık. Dinim hakkı için ağabey. Yani bal gibi yaşamak varken ha, hani niye ha, böyle... Tamam, tamam. Bal gibi ama acı bal. Ne acısına ne de balına tahammülüm kalmadı. Tatlının da acının da ortası yok olmak, sıyrılmak, gitmek. Sen anlamazsın Cımbızcığım, anlamazsın. Anlayayım da deme. Allah başına getirmesin. Var yolunda yürü. Balını tatlı tatlı ye. Fakat beni kurtar, kopar beni şu hayatta. Seni şimdiden affettim. Katil de sayılmazsın çünkü ben istiyorum. Seni mesuliyetten kurtarmak için imzalı bir kağıt da veririm. Ben istedim diye. Korkma. Aman ne var ki yine de yakana yapışırlar. İyisi mi? Sessiz sedasız işini görür... ...paranı alırsın tertemiz. Düşün. İşin ucunda yirmi beş bin lira var. Yirmi beş bin. Yirmi beş bin lira be. Hem de kendi öz paran. Ah abi. Ah be. İmanım hakkı için canımdan yakaladın beni. Ver şu elini öpeyim abi be. Hiç merak etme sen. Tatlı hayatından seni tatlı tatlı yolcu ederim. Anlıyor musun? Hiç duymasın. Öbür dünyaya. Benden de selam çakarsın unutma. Oradakilere cimbuzalı şu dünyada daha keyf çakacak dersin. Ver şenini bir defa daha öpeyim abi be. Al. İstersen istersen parayı aldıktan sonra sana evlüt dokuturum abi ha. Ne dersin abi be? Sıkılma canım sıkılma söyle. Para nasıl olursa senden çıkıyor abi. Kime istersen, nerede istersen okuturum abi. En namlı mevlu tokuyan kimse ona göre giderim abi. Onu getiririm abi. Heyecanla mevladım, heyecanla mı? Bu gibi işlerde heyecan olmaz. Daha doğrusu öyle ol seyrek. Sakin ol evladım, sakin ol, sakin ol ki bir karara varalım. Şimdi anlaştık değil mi?、Evladım? Dediğini yapacağım abi. Ne istersen, neyle istersen anlıyormuşum. Dedim、ha? ya, neyle olursa olsun,、ha. ansızın olmak şartıyla tamam, tabanca zehir. Yalnız bıçak olmasın istemem onu. Soğuk şey bıçak. Olur be abi, olur. Sen ne istersen olsun. sipariş sipariş diye anlıyor musun değil mi yani sadece şöyle bir indir vericeğim o kadar şimdilik ben gideyim abi hazırlık yapayım kendimi de bir alıştırın bu işlere değil mi ya bir kararlar vereyim sen de ne zaman ha, şey abi be sen ne zaman sokağa çıkarım her gün sabahları yürüyüşe çıkarım、ha. saat on birli on iki arası peki yemekleri kaçta yersin abi sen öğle yemini yarında akşamları da dokuzda kadınla söyle mutfaak kapısını her zaman açık tutun abi belki zehir getiririm. Olur olur. Yalnız kadını suçlu çıkaracak gibi olmasın. Sen merak etme dedik ki abi. Sen merak etme. Ya, mükemmel. Yalnız ben ne zaman olacağını bilmeyeyim. Kızım bunu unutma. Ha. Tıpkı hayattaki gibi tepeden imma olsun. Anlaşıldım. Şimdi senin namına yazacağım senet için bilgi ver bana. Tamam abi. Hazırlayayım da al git yanında bulunsun. Seni bir daha görecek değilim. Başla bakalım oğlum. Doğduğun yer... İsmin... Soyadım Yaşa be abi şey yaşama abi yaşama Yo yo yo yo, yo sakın yaşama abi Yaşama sen Doğum yeri İstanbul Balat Hatice hanım Hatice hanım neredesin Hatice hanım Beyefendi buradayım Ne zaman mühim bir işe koyulsam çağırırsınız abi efendi. Turşu kuruyordum. Sizin o sevdiğiniz turşudan pancar turşusu. Afiyetle yiyersiniz diye. Turşu murşu istemem artık lüzum yok. Aa, o nasıl şey öyle? Her zaman sevdiğiniz turşu bu neden lüzum olmuyormuş? Doğru ya neden lüzum olmasın? Peki peki. Sen turşunu kur bakalım. Bana bak. Şimdi ne diyeceğim ha? Hava bugün güzel. Radyo söyledi yağmur filan yok. Elbiselerimi hazırla da akşam geç vakit yürümeye çıkacağım. Geç vakitlerde neden çıkacakmışsınız? Erkenden şöyle güneşte çıkın Acı Hanım efendim Sen karışma işime Hatice Hanım Aa, Amma da tahya kesildin başıma Canım ne zaman isterse çıkarım sokağa Anlaşıldı mı? Peki peki canınız ne zaman isterse gidin karışmam Sizin iyiliğiniz için söyledim ben Bana ne? Aa, i̇şte sana ne? Bırak beni kendi halime Şimdi dediğimi yap elbiseleri ha, bir de Hatice Hanım kusura bakma olmaz mı bugünlerde biraz sabırsızım çabuk öfkelenir oldum da yani Olmasına oldunuz beyefendi hani bunca yıldır yanınızda olmasam sizi tanımasam bu işin içinde ne var acaba diyeceğim Ne işi kuzum yine ne karıştırıyorsun Hiç hani sözün gelişi öyle olmayacak şeylerde kızıyorsunuz öyle tembihlerde bulunuyorsunuz ki yok mutfak kapısını kilitlemeyecekmişim Yok yatağımızı pencere önüne çekmeliymişim. Yok yemeklerin ağzını açık tutmalıyımşim. Şaşıp şaşıp kalıyorum doğrusu. Ne var bunlar şaşıracaksan ki? Ne var olur mu? Bir evin mutfağ kapısı açık kalır mı geceleri? İçeriye serseriler dalsın diye mi istiyorsunuz bunu?、E, tabii ha. Aman Allah'ım şakasına bile dayanamıyorum. Susunuz kuzu. Neyse ki bu hallerinde modası geçer bir gün inşallah. Şimdi söyleyiniz bana hangi elbiselerinizi giyeceksiniz. Kahve rengi takip ütüsüz. Vakit bulup da ütüleyemedim. Zihani yok, zihani yok ne olacakmış sanki ütü öyle giyerim. Hiç ütüsüz elbise giymiyen insan günün birinde böyle uysal olsun. Öyle ya ütüli olmuş olmamış ne olacak ki? Hiç, hiç hiçbir şey olmaz ama bu sizin huynuzda yoktu var. İşte şimdi huyn böyle olur erdi. Var mı bir diyeceğin? Bıktım bu dünyadan, bıktım bu hayattan ütudan elbiseden tenildenden delinmeden senden ondan her şeyden of başım başım başım başım başım. Ohluğum! Biliyorum beyefendiciğim, biliyorum aldığınız bütün o ilaçlar, tedaviler... ...sizi bu bıktım sözünden bıktıramadı, biliyorum. Evet, biliyorsan beni fazla meşgul etme de git dediğimi yap. Lafa boğdun beni. Mühim düşüncelerimden alıkoydun, hadi git git! Peki, gidiyorum işte, gidiyorum. Ee, dur, dur, dur Hatice Hanım, bak ne diyeceğim. Ee, geçen gün ilana gelen biri vardı ya... Ha, şu celalli bakışlı sıska adam mı? Ha, tamam, tamam, tamam. Ee, kaç gün oldu geleli dersin? Ben tatyuma bakmak istemiyorum. Üç gün. Tam üç gün oldu. Bir öğle üzereyim. Üç gün. Üç gün ha. Epey oldu hani. Ee, peki Hatice Hanım git. Git de işinle meşgul ol. Yemeğe ciğer yahnisi yaptım. Seversiniz diye. Peki peki. Eksik olma. Adamdan sessiz daha çıkmadı. Caydı mı acaba? Eğer caydıysa... ...ya bu hayat yüküne bir zaman daha tahammül etmek zorunda kalırsam? Of of var da yeter yeter. ア日アルトクソンのアギアルテマラ s ドウィシン、アクシャマサファー、オーラー、ウズー、エベディエット、コルトドシ、エムデネオジナルディシッキミソン、ディアルン、エン Bu da güzel olmuş hani... Hele ciğer yahnisi... İçinde biraz tuhaf bir tat vardı gibi geldi bana... Bunun için bol bol yedim doğrusu... Tuhaf bir tat mı? Ne tadı Allah aşkınıza beyefendi? Varsa neye yediniz? Acaba ciğer bayat mıydı dersiniz? Öyle bir şey hissetmedim ama... Yok yok yok bayat falan değil... Hani içine bir şey katılmış gibi bir tat... Beyefendi ciğerin içine... Soğan, salça... Tuz biber konur daha ne katılır ki üstüne ilik sağ. Hiç hiç hiç hiç hiç atmayacağım hiç sözün gelişi öyle söyleyi verdim. Sakın sen yeme yahni denemi bak atacağım. Yeminet ciğerden yemeyeceğim diye bak kimseye de verme çöpedök olmaz mı Allah hakkı için Kur'an hakkı için dediğimi yap. Bak gel gidelim gözümün önümde bir kesek kağıdına boşaltıp çöpe atalım. Hadi gel sende sende başka bir şey yersin olur mu? Beyefendi darılmayınız ama. Aklınızdan biraz çekiyorsunuz galiba Bunlar ne demek Allah aşkınıza Mis gibi yemeği niye dökecekmişim Hatice hanım emrediyorum sana dediğimi yapacaksın Kalk yürü mutfağa gidelim Peki peki beyefendi vallahi de billahi de hepsine dökeceğim Herhalde bir bildiğiniz var ki böyle tembih ediyorsunuz Dediğinizi yapacağım meraklanmayın Ah şöyle Kırk yılda、Allah. bir söylediğimi kabullen Hatice hanım Sonra içine hicran kalmaz Hoppala hicranın bunda ne işi var Aman kuzum efendim, sözlerinizi anlamaz oldum artık. Ne derseniz peki de için bundan sonra. Ne haliniz varsa görün. Siz şimdi şu su mahallebisinden biraz alınır mısınız? Ha, ben de gidip bulaşık suyunu ısıtayım. Ha. Pisipsi pisipsi. Pisipsi. Mesdan, <gülüyor> Nesten? mesdan cümb her bakayım. Gel. Al şu mahallebi. Benim yiyecek halim kalmadı. なあ、キムワリビ、ヨウディヨウディウ、ハルデ、ジェルデビシェワーテ、カリバーミータンデビヨンマバー。キャピシピシピシピシピシピシピシピシピシピシピシピシピシピシピシピシピシピシピシピシピシピシピシピシピシピシピシピシピシピシピシピシピシピシピシピシピシピシピシピシピシピシピシピシピシピシピシピシピシピシピシピシピシピシピシピシピシピシピシピシピシピシピシピシピシピシピシピシピ Yemi Mestancı'nı biri Hadi ye Mestancı Bu kadarını niye bıraktın oğlum? Hatice Hanım! Hatice Hanım koş Hatice Hanım koş dedi. Ödümü patlattınız ne oluyor kuzum? Mesdan'a bir şeyler oluyor. Titriyor Hatice Hanım bak titriyor. Şu hale bak gözleri döndü donuk donuk. Bir şeyler yapalım Hatice Hanım koş. Sarımsak getir yoğurt getir. Aman aman kas katıcesildi öldü Hatice Hanım Mesdan Mesdanciğim. Dur, durun、Mestan. beyefendi kendinize gelin. Bu hayvan niye böyle oldu acaba onu anlayalım bir kere. Ay, sahiden ölmüş. Ah mahallebi vermişsiniz. Suffanallah içinde ne vardı ki mahallebinin? Ter temiz pişirmiştin. Vah hayvancık vah. Ah canım ah. Bestan benim yerime öldü benim. Savallım bestan savallım bestancım. Onu ben öldürdüm. Evet ben öldürdüm. Anlayamadın? Ciğerde değilmiş mi? Tuhaftlık ciğerde değilmiş. Tuhaftlık ciğerde de değil mahallebi de de. Tuhaftlık bu evde beyim, bu evde bu evde. ペーゼンデペーゼンデエレクリックパラシチンガムシュレペーゼンデ e ーゼンデセセセユロエレクリックパのス bra ガムシュレ Çekme de gizel tanalıver Ben kalkamayacağım hiç halim yok Nedir bu haliniz beyefendi Biraz toparlanız ayol Dalıp dalıp gidiyorsunuz Halsizliğinizden söz ediyorsunuz Ben gidişatı beğenmiyorum doğrusu Aman Hatice Hanım Mesta'nın hali hiç gözümün önünden gitmiyor O donuk göz bebekleri O kas katı yatışı gerilmiş bacaklar Ya pek dokunaklıydı hali hayvanım Bahçenin bir köşesine gömdürdüm fukarayı ha, Dokunaklı hem de korku verecektim Hatice Hanım Meğer ölüm... Ah bugün... beyim ölüm korkunç olmaz mı hiç? Ama ne var ki karşılaşmayınca sözde kalıyor ismi. Ya, hiç böyle yakından görmemiştim. Can çekişen bir varlık ne müthiş bir şeymiş... Acaba insanlar da bu kadar eziyetli mi ölü? Ah işte kimi öyle kimi böyle. Bizim kayınvalide günlerce sus, böyle. Sus、geçti. sus sus Hatçan, babası kapatalım. Sinirlerim yavaş yavaş geriliyor. Kedilerin ömrü zaten birkaç sene de befedir. Bu kadar acıya kapılmadınız boşuna. Nasıl olsa sekiz dokuz yaşlarında vardı bu hayvan. Akşama sabah zaten ölecek. Sus dedim Hatçan, sus dedim, sus. sustum sustum sustum ama darılmayınız. Bunda da sizi anlamıyorum doğrusu. Her evin bir kedisi olur, o kedi de bir gün olur ölüyor. Allah'ım sus diyorum kadın sus ben Allah'ım. Bu kadın sustan da anlamaz oldu. Değil, şimdi beni anlamak ömrüm boyunca anlayamazsın sen. İşitiyor musun? Anlayamazsın, vazgeç bundan! Aman çoktan vazgeçtim zaten. Ha, i̇yi ettin Allah'ın kulu, iyi ettin. Bana bak, bana bak, mutfak kalkmışsın yine açık mı? Şey... Ne şeyi, açık mı değilim? Açıktı ama... Şimdi değil mi? Hani siz tembih ettiniz diye açık bırakıyorum. Ama şu meslam meselesinden sonra kilitliyorum doğrusu, darılmayınız. Belki de zehirli bir böcek... Ama zehirli böcek de kapı mandalını çevirip de girmez ya mutbağa... Mahallebiyi zehirlemez ya... Sonra da gene kapı mandalını kapatır da mutbaktan çıkıp gitmez ya... Her neyse... Kapıları sıkı sıkı kilitliyorum beyefendi... Sözün kısası ister darıl ister darılma... Bağır çağır ne yaparsa yap işte böyle... İyi etmişsin... İyi etmişsin Hatice Hanım çok iyi etmişsin... İyi、çok、ederim yap... Dediğinize kalsak halimiz ne olur da Allah bilir... İşte bakın şimdiden neler olmaya başladı... O yatağınızı da camın önünden çekmeme bir razı olsanız... Zemin katındayız... Birisi elini uzatsa camı kırıp da insanın boğazını sıkar vallahi.、Hat、canım, bu sözleri kaçtan mı söylüyorsun sen、ya、yoksa? Kaçtı, abi efendi. Sizi öyle camın önünde yatar gördükçe aklıma hep geliyor doğrusu. Etraf hırsızlarla doluymuş diyorlar. Hırsız beni niye bozuyor? Niye bozmasın? İçeriye atlamak ister. Evin panjurları kapanmamış, tek odası sizinki. Önünde engel oldunuz diye nah böyle. İnsanın gözleri mesanın ikinci kırıklarını. Sus yüzü, be canım,、görsün. sus nereden bulursun bu sözleri? Sus be canım, sus.、E, olur mu olur sanki? Neler duymuyoruz bugüne bugün? Bırakın da gideyim şu karyolayı eski yerine çekeyim ha, ne dersiniz? Gidiyorum işte Bana bakın canım şey ne, ne diyecektim Dur gitme hiç aklım başımda değil Gözümün önünde hep mestar hep mestar hep O kaz katı ölü vücudu Kıvrılmış pençeleri Azrail ey Allahım Düşünmeyin Allah beyefendi düşünmeyin artık Gelmiş geçmiş bir şey Her evde kedi ölür bu kadar üstünde durulmaz ki Her evde kedi ölür ama böyle ölmez canım, Böyle ölmez sen bilmiyorsun Aman gene tuhaf tuhaf konuşmaya başladınız Ben neyi bilmezmişim kedi ölüsünü mü Ayol beyefendi, bunu bilmeyecek ne var? Kedi zehirlenir, ölü verir işte. Olmaz mı böyle şey? Sussussussus kumsalı mesela bunlar kumsalı. Beyefendi, vallahi sizin canınız gene acayip acayip konuşmak istiyor. Ben gidiyorum, gündüz göz ile kayoluyu çekicim, haberiniz olsun. Şey açarım, <gülüyor> açarım.、E, i̇stersen pancurlarda,、e, pancurlarda kapatıver işte demek istiyorum. Ah şöyle, nedir o edindiğiniz suyüler? Hadi siz trşanızı falan oldunuz, yürüyüşe çıkacaktınız, hazırlanınız. Ben fikrimi değiştirdim galiba. Bu akşam pek sokak çıkmak istemiyorum canım. Eh siz bilirsin. Zaten karanlıklarda yürüyüş ne olacak sen? Bu akşam evde otururum. Biraz yaz yazlarım vaktime öyle geçiririm. Erken de yatarım. Ne dersin? İyi edersiniz derim. Sıcacık eviniz dururken ne yapacaksınız gece vakitleri sokaklarda? Ya, ya. Ben de öyle demek istedim şey. Ya, ben de öyle düşünüyorum ya. Öyle düşün şey. şey hacanım hacanım unutma yatmadan kapıları kilitliyi ver diyecektim. あ、ustmeirik zal het noldos isabellebeervende。ねえ、やめっ、ねえ、iets mee。はたか、はべべり iets mais おとの。やめっ、いつも Mestan'ın zihninizde bu kadar yer etmesini aklıma almıyor doğrusu O zehirlendiyse biz de mi zehirleneceğiz kuzum? Zehirleniriz kadın zehirleniriz olur mu olur? Canım beyefendi o hayvancık muhallebiden değil kim bilir hangi çöp tenekesinden zehirlenmiştir? Hayır diyorum kadın hayır muhallebiden! Peki Mestan öldü diye siz de açlıktan mı öleceksiniz? Dünden beri ağzınıza su bile koymadınız Bilemiyorum aç canım bilemiyorum ne yapacağımı bilemiyorum Mestan'ın zihninizde bu kadar yer etmesini aklıma almıyor doğrusu Gideyim bir lokantada yiyeyim diyorum ama Ama ne? Sokağa çıkamıyorum Neden çıkamıyorsun sokağa? O benim bileceğim iş Şu tillaşım şu dalgınlığım Hele aşığım dalgınlığım bunda ne işi var? Sen bilmezsin sen bilmezsin bir adres adres Bir adres almayı unuttum birinin adresi Pek mi mühimdi? Mühimdi söz bu Hatice Hanım Ölüm kalım meselesi bu Beyefendiciğim Allah'ım peygamberin aşkına korkutma beni Ne ölüm kalım meselesi söylediğin, bana da anlat da bileyim. Yoksa şuracık da bayılı vereceğim. Hayır, sakın ha bayılıyım filan demiyorsun. Beni yalnız başıma bırakıp da bayılmak yok. Anlattım mı bayılmak yok. Aklını başına toplar, gözünü dört açar, gözünü、Peki、dört açar. Peki beyefendi, aç. aklımı dört açtım, gözlerimi topladım ama şey şaşkına çevirdiniz beni. Aklımı toplarım, gözlerimi dört açarım diyecektim. Ne yapmama istiyorsunuz şimdi? Hiçbir şey, hiçbir şey. Beni bırak, beni bırakma. Her taraf ikiyüzlü. Penceleri gözden geçir. Yemekleri de yarın benim gözümün önünde pişireceksin. Ben de mutfağa geleceğim. Beraber pişiririz. Hemen orasıda taze taze yerim. Anlaşıldı mı? Bu akşamlık bir şey istemem. Hiçbir şey istemem. Hiç, hiçbir şey. Ama yarabbi işler gittikçe sarpa sarıyor. Sarpa'yı filan bırak. At canım dedik derme bak. Ama <gülüyor> kapı çalınıyor. Dur dur dur dur. Hemen açma. Ben şu dolabın yanında saklanayım. Sen anahtar deliğinden bak. Tanıdık biriysa aç. Yoksa hiç sesini çıkartma. Peki beyefendi. Aç, aç, canım, aç, aç. Tut, tut, tut. Bak ne söyleyeceğim. Ne, şey.、E Gecelerde gelen o adam var ya. Celallenizsiz kalmadı evet evet. evet. İşte o ise Katian. Ama Katian alma içeri sakadan.、E、adamı o gün içeri aldınız şimdi de alma diyorsunuz. Nasıl almam? Korkarım ay yok celallenirse başıma bir yumruk atar yalan söylediğimi anlayince yapamam ben. Ay yapamam. Allah karesiz sen Hacarım Allah karesiz dille de dilmi hiç kapı açma hiç hiç durup be çalar çalar gider çalar çalar. Bu dediğimi yapmasam mahvoldum demektir Hacarım mahvoldum. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Ben size söylemiştim. Bu gibi insan Diye. Daha şimdiden sizi ne hâllere koydular? Ne vardı sanki? Kadın kadın daha fazla konuşma çıldıracaksın. Kadın git dedi mi yap çabuk çabuk. Bekleyin. Ya Rabbi ya Rabbi senim tadım etti. Başıma böyle derdi nasıl oldu daha çabuk dedi? Nasıl oldu Allahım nasıl oldu? Ah、oh, Rus sarsıntısını teslimden olacak herhalde. Her param titriyor her param titriyor. Efendi. ...postacıymış, <gülüyor> bu mektubu kapıya sıkıştırmış. Ver, ver bakayım, açtılar, açtılar. Evet, bizim Cezmi Bey'den... ...Handaki ortaktan... ...yarın akşam kiraların vergi hesaplarını kontrol etmemiz için... ...eve gelmeniz gerekiyor. Mutlak ve acele bekliyorum. Allah kahretsin. Bir türlü de iyi olmadı gitti bu adam ya. <gülüyor> ne vardı fers olacak? Ne? Herkes tüfe düz sapasağlamı yaşarken felçmiş Lafa bak felç a, Beyefendi ne kızıyorsunuz adamın elinde mi felç olup olmamak Kendisi mi istedi sanki Kariyeri böyleymiş ne yapsın zavallı Evet ne yapsın Ama işte ben de sokağa çıkmak zorunda kalacağım Bunu ne yapmalı Ne yapmalı var mı tıpış tıpış gideceksin işte her zamanki gibi ha, Her zamanki gibiymiş lafa bak, bak, bak, bak Ben burnumdan soruyorum bu ne diyor Gene anlamaz oldum sözlerinizi ben gidiyor Sen git git git, git. Ne var ki yarın orada Ne var ki yarın orada Tezvi de rahat bir yemek yiyebilirim belki, karnımda doyar hey, bari. Beyefendi, kusura bakma ama bu kadar nankörlüğe dayanamam ben. Sizin için durmadan didineyim de, bir de aç kalıyorum diyesiniz ha? Hesaplar bitti Cezmi Bey. Bu sene başa baş getirdik sayılır. Allah gelecek yıla daha karlı kılar inşallah.、E, şimdi bana müsaade. Ortalık kararmadan gideyim. Dur biraz der, dur biraz dereden tepeden konuşalım ya. Hesaplar yemek filan derken konuşmaya vakit kalmadı.、E, aman dostum, aman geceye kalmayayım. Gözünü seydim korkuyorum.、E, araba isterim ben. Acaba bulunmaz mı? Ha köşede bir tane durur. Atlığı ver içine. Ama sen böyle korkmazdın evvelce ne oldu sana?、He? Hizmetçi kadın çağıramaz mı arabayı kapının dibine? Sağırdır o sağır. Anlatıncaya kadar bir adım da işaret eder çağırırsın sen. Bilmem ki nasıl olur.、E, sokağın ortasına kadar mı yürüyeceksin? Canım kaldırımın kenarında durur seslenirsin.、He. Olmazsa...、E, yanında kimse de olmayacak. Ya, yanında kimseyi ne yapacaksın? Tüp et düz arabaya biner gidersin Mesihüllem. Ah dostum ah Allah yardımcım olsun. Peki öyleyse gidiyorum işte. Cezmicim beni bir bitet bekleme eve kapanıcım. Halledilecek çok ama çok mu yiyim bir işim var? Şöyle、e、dediklerim pek esrar. Allah. Allah kolaylık versin kardeşim. Hadi güle güle. Bana、ne? dua et Cezmicim dua et. İnşallah İnşallah tekrar görüşmek nasip olur da. Ya... Hayat çok güzelmiş Cezbeci, çok güzelmiş, çok tatlıymış yavu, çok çok. Sana ne oluyor kuzum? Aşık mı oldun yoksa? Her zaman hayattan şikayet eden, yaşamaya yükleyen, ruhunun karanlıklar içinde olduğunu söyleyen sen değil misin? Ölmeye bayılan, bir türlü ölemiyorum, boşluk içindeyim diyen sen değil misin yavu? Dediğim gibi aşık mısın yoksa Sus birader sus, sus Oldu bir iş Ben hayata aşık oldum galiba Hiçbir şeyi hafiften almamak lazımmış meğer Bu yaşımda bunu öğrenmekte varmış Eee insan her yaşta Neler öğrenmez ki Necip Hatta kendi kendini bile Doğru doğru çok doğru birader Kendi kendini bile Kendi kendini Meğer insanoğlu kendini tanımazmış Hadi hoşçakal Allah şifalar versin Uzun ömür de versin, her ikimize, her ikimize. Güle güle, güle güle. Bana bak, ama bayağı titriyorsun sen. Yüzünde çok soluk. Sakın hasta olmayasın. Yok yok, yo. değilim, değilim. Sadece bir an evvel eve varayım hayırlısıyla. Korku var içimde, korku, korku. O nasıl söz, elbette evine varacaksın. Oh, oh. Yalnız olmasaydım bari. Neyse, gideyim. Gideyim, ortalık karanmadan. Allah'a sınırladık. Sokakta çok tenha. Hani Cezbinin söylediği taksi, taksi. Ay Allah kahretsin. Köşenin öbür tarafında mı acaba? İki adım atsam tehlikeli olur mu? Belki buraya kadar peşimden gelmemiştir. Oh, oh. Nasıl haber versem şu erke? Vazgeçtim, vazgeçtim de. Bir başka ilan vereyim de. O erif ortadan kaldıracak başka birini mi tutayım acaba? Ha? Ne yapayım? あましゅうたび girl でもあるよ、さ、e er。 Düştü bayıldı Kalbim var nedir acaba Kim bilir dünyada tabansız insanlar da çoktur、hani. Baksana bir türlü kendine gelemiyorum <gülüyor> Atın bir arabaya da hastaneye götürün Kalp filansa geç kalmak olmaz Bakın bakın şurada şu gölgelik yerde de biri yatıyor aa, Sahi be、e, Bu da kim ya、e, Ne olmuş bunlara Bu da kim bebi Elinde de bir tabanca var Vay vay vay Pusu mu kurmuş ne Pusu kurmuşsa niye vurmamış Baksana öteki yaralı filan değil Yo yo sapasağlam iyice muayene ettim Bu da sağlam Hadi hadi bunları tutalım da bizim mahalledeki dispansere götürelim Hadi ikisi de nefes alıyorum oh, oh. <gülüyor> Tamam <gülüyor> Allah Allah Bunların derdi nedir acaba Anlarız şimdi <gülüyor> Neredeyim ben パトラマネミティシティアラピネミティシティアジ e バヤラムネッド。ピエルマチュームヨーペカチミューエルミショーマリンベンエイエイエイキマロスベラクテイクバシミューテイ Ölüme terk edilmiş. Acaba biraz doğrulsam kurşun kalbime yürürüm, daha mı çabuk ölürüm? Ölmem ben, ölmek istemiyorum. He, kimse yapma orda gelip beni kurtarın.、Hey. Katilim de yanımda yatıyor. Vay lan vay be, kurbanım da yan yanayım.、Ölen、hem de konuşuyor. Puallah kahretsin, ne oldu bana böyle? Ali, he? Ben sağım sağım Beni de deliğe tıkmamışlar be abi Peki niye bu hastane odasına koymuşlar ikimizi de Dur abi dur dur dur Şimdi kalkayım da bir soruşturayım bakayım、e、Sen beni öldürmek istemedin mi bu akşam İstedim、hafta? abi istedim köşede saklanmıştım İşini tamamlayacaktım abi Bir patlama oldu kendimden geçtim Ben de o patlamayı duydum abi Elimdekini patlattım sandım Sen yere düştün abi kendimden geçmişim zahir Zaten oldum olalı sinirlerim zayıftır benim be abi Bayılıverdim çocukluğumdan beri heyecanla gelemem ben Bayılır mısın? Ya abi, anlamadım. O marifetleri yaparken heyecanlanmaz mıydı? Hani o söylediğin marifetleri hırsızlık, öldürmek falan biliyorsun şş, ya. Abi, şu duyan olur da sahişen abi abi. Doğru değil mi yoksa? Gözünü seveyim abi, darılma benim. <gülüyor> hırsızlık, katillerlik yapmadın diye mi darılıyım sana? Yok be abi. Hani hilaflı söz söyledim diye. Bak seninle düpedüz konuşayım şimdi abi. Ben hayatımda sine kezmış adam değilim be abi. E niye çıktın karşıma öyleyse oğlum? Beni canından bezdirdin. İyi abicim sen canından bezmiştin zaten. Onun için çağırmadın mı beni yani? E çağırdım ama. Aması ne abi yoksa vaz mı geçtin? Bu akşam seni öldürmedim diye küsme bana be abi. İmanım hakkı için küsme. Şu benim ömür sokakta geçti abi. Küfecilik, çığırtkanlık dedim. Türlü zanaat edindim. Şimdi tam belimi doğrultacaktım abi. Vazgeçme ölmekten be abi. Bugün olmadı yarın, öbür gün Allah'ın günü çok abi. Birinden birinde gözünü kapat, tetiği çekerim. Meraklanma sen abi, işin iştirsin. Sus, cimviz cim, sus. Geçti o iş artık, geçti. Acıbal, tatlı oldu. Mer bilmezmişim. Karanlıklar içinde bocalarmışım. Bir gerçek, bir heyecan ruhumu iyi etti anlaşılan. Dünyayı başka türlü görür oldum. O kabusdan da kurtuldum senden de. Şimdi pembeler içinde yüzer gibiyim. Ya Rabbim, çok şükür. Şükürler olsun. Dur、bana. abi, dur hele, dur dur dur. Sen dua ediyorsun ama benim halim ne olacak abi? Hani verdiğim parayı demek istiyorum. Dinim hakkı için vermem abi. Vermem o parayı geri ka. Verme cimviz, verme. Senin olsun.、Hı? Sana da epey sıkıntılı günler yaşatmış oldum. Onun karşılığı olarak o parayı al. Kendine yeni bir hayat kır. Ama beni öldürme. Ben de deminden beri yerin dibine geçiyordum be ağabey seni öldüremedim diye. Ay ömrüne bereket, ver şu elini öpeyim be ağabey. Bu parayı sahip bana mı verdin ağabey, seni öldürmediğim halde? Yaşa be ağabey, bununla bir bakkal dükkanı açacağım. Hem de seni öldürmeden, ta bacak kadar yaşımdan beri gönlüm bunu isterdi be ağabey. Bir bakkal dükkanı, sucuklar, süpürgeler, köşede yığın yığın, çuval çuval mallar... ...depoda bir iki fare kapanı... ...tezgahta sarı terazi... ...açıp kapadıkça içi ufak para dolu çekmece... ...ver Ali Efendi elli kuruşluk çivit... ...ver Ali Efendi şuradan iki kutu kibrit... ...tart şöyle yağlı tarafından pastırma... ...hay yarabbim görecek miyim o günleri be? Göreceksin Cımbız göreceksin... ...şimdi anladım seni... ...sen zararsız iyi bir çocuksun... ...inşallah iyi günler göreceksin... Ama niye bana geldin öyleyse? Gücünden büyük işlere girişmeye kattın. Ay efendim, neden? Hiçsizlikten abi, hiçsizlikten. Vallahi billahi sana söylediklerim de yalandı. Ne polislik olmuştu, ne de hırsızlık yapmıştım abi ben be. Ayak işiyle geçinirim. O da zor oluyor hani yani. Vah cımbızcım, vah. Ne dedim ya? İnşallah bundan sonra iyi günler göreceksin oğlum. Yalnız benim iyi gün görmem bundan böyle, biraz şüpheli olacak. Deliyorsun abi be. Abi hani... Hani acı tatlı bu hayatı bal gibi yaşamaya kararlı değil misin yo sen? Yo yo yo, kararlı olmasına, tepeden tırnağa kadar kararlıyım ama... Ee? Varım ee? o yoğumu...、Ee? Varım o yoğumu dağıttım biliyorsun öleceğim diye. <gülüyor> hemen hemen bir şeyim kalmadı dostum. Sana, Hatice Hanım'a, hayır kurumlarına... Ama geri almak istemem. ...bugüne bugün meteliksizim sayılır. Vah abi be, vah. Bak şu şey şimdi. Öte yanda sen, bir yanda benim bakkal dükkanım. Şimdi ne yapsak acaba? Var git al abi. Yine senin olsun verdiğin para. Hem de helalinden. Yaşıyorum diye sevinirken beni ağlatma şimdi cimbız. Senden bunu alır mıyım sanıyorsun? Hayır dostum, hayır. Peki abi. Peki abi, ne yapacağız ama? ...böyle de çarpaşık işe hiç düşmemiştim bugüne kadar ya. Dur abi, dur ver şu elini bir öpeyim abi.、Mua! Aklıma bir plan geldi abi. Lustra boyası gibi parlak. Şu dükkanı beraber açsak ha abi ne dersin?、Ha? Olur derim Cumbuz. Olur derim. Hem de nasıl. Beraber kasada dururuz. Beraber mal alırız.、Heh. Sonra dükkanı büyütürüz. Sonra evlere servis açarız.、Tamam、mal yollarız. Tamam abi. Birkaç seriye kadar da başka mahallelerde şubeler açarız. Açarız be abi, açarız. İkimiz beraber olduktan sonra akşamları beraber eve gideriz. Tabii abi. Açarım nefis yemekler hazırlar bize. Pazarları bahçedeki çiçekleri sularız. Bahşem yaz ya bazı ya. Tabii abi. Bak bazı yazı işleri bir tür yok şu bu uğraşmaktansa. Tabii ya ya uğraşmaktansa abi. Yalnız biz arada sıra da. Tezgah arkasında belki bir iki satır çırpıştırıveririm değil mi Cımbız? Tabii、Çımbız? abi, tabii çırpıştırırsın, tabii <gülüyor> çırpıştırırsın ya, abi. Neler, neler yapacağız değil mi Cımbız? Olur be abi, olur, sen emret ben yapayım abi. Bal gibi yaşanız abi, bal, bal, bal gibi, gibi. Tatlı, tatlı bal gibi, gibi abi be. <gülüyor> Sayın dinleyiciler, Melek Erbilen'in radyo için yazdığı Acı Bal adlı oyunu dinlediniz. Yöneten Tekin Akmansoy. Efekt Ertuğrul İmer, Cankut Ünal Oynayan sanatçılar Necip Erol Kardeseci Hatice Nihal Türkmen Cımbız Ali, Muhtekin Odabaşı Cezmi Erol Amaç Birinci Ses Ayşegül Arsoy İkinci Ses Fikret Ergin Üçüncü Ses Macit Flordun